Bismillahirrahmanirrahim. Cehenneme girme babu. 308 Atab bin Yeser'den. İblis ölüm anındaki bir adama göründü ve "Benden kurtuldun." dedi. O da "Hala senden kurtulduğuma emin değilim." dedi. 309 Bekir bin Abdullah el-Müzeneden. Sizden cehenneme uğramayacak yoktur. Meryem 71. ayet nazil oldu. Abdullah bin Revaha evine gitti ve ağladı. Hanımı geldi o da ağladı. Hizmetçisi geldi o da ağladı. Bütün ev halkı gelip ağlamaya başladılar. Gözyaşları kesilince ey ehlim, sizi ağlatan nedir diye sordu. Onlar da bilmiyoruz ancak seni ağlar gördük biz de ağladık dediler. O da Ali selatü vesselama İçinde aziz ve cell olan Rabb'ımın cehenneme gireceğimi haber verdiği fakat ondan çıkacağımı bildirmeyen bir ayet nazil oldu da işte o yüzden ağladım buyurdu. 310 Kays bin Ebu Hazim'den İbni Revaha ağladı hanımı da ağladı. İbni Revaha hanımına niçin ağlıyorsun diye sordu. Hanımı ağlamış. Seni ağlar görünce ağladık diye cevap verince Abdullah cehenneme gireceğimi öğrendim fakat oradan kurtulacak mıyım kurtulacak kurtulamayacak mıyım bilmiyorum buyurdu. 311 Hasanı Basriden bir adam kardeşine "Kardeşim cehenneme gireceğin haberi sana gelmedi mi?" diye sordu. O da evet diye cevap verdi. Adam tekrar Oradan çıkacağın haberi sana geldi mi diye sordu. Hayır cevabını verdi. Bunun üzerine "Öyleysen için gülüyorsun." dedi. Bundan sonra o adamın ölünceye kadar güldüğü görülmedi. Subhanallah. Subhanallah. Allah bize merhamet etmese biz kendimizi asla bulamayız. Allah Subhanahu ve Teala hem bize, hem ehelimize, hem nes hem nestimize hem dünyada hem de ahirette merhamet etsin kardeşlerim. 312 Ebû İshak'tan Ebû Meysere yatağına çekildi ve ne olur da ne olurdu da anam beni doğurmasaydı dedi. Bunun üzerine hanımı Ey Abu Meysere. Şüphesiz Allah sana ihsanda bulundu. Seni İslam'a ulaştırdı dedi. O da evet. Allah bize cehenneme gireceğimizi söyledi fakat oradan çıkacağımızı bize bildirmedi buyurdu. Size de kardeş selametle. Allah gününü hayırlı kılsın.